Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, birkaç haftadır cennet ve cehennemle alakalı Kuran'i kavram olarak değerlendirmelerde bulunmuştuk. Dolayısıyla her ikisiyle alakalı bir sonuca varmak açısından korku ile ümit arasında dengeyi sağlamanın ehemmiyeti üzerinde e, durmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim, Cehennemle ilgili, azapla ilgili ayetlerin hemen akabinde e, ekseriyetle dengeyi sağlamak ve insan zihninde sadece korkunun, sadece olumsuz etkilerle olumluya yönlendirilmenin anormal noktalara gidilmemesi için adalet ve itidal ortaya çıksın diye cennetle, nimetlerle ilgili ayetleri ifade eder. Dolayısıyla... Sadece korkmak veya sadece ümit var olmak, ifrat ve teflit çizgilerindendir. Günümüzde insanlar, yer yer Müslümanların da önemli bir kısmı, İtidali dengeyi kaybetti. Halbuki, kainattaki her şey bir denge üzerine yaratılmıştır. Fizyolojik olarak, psikolojik altyapımız olarak da, Denge sistemi bizim açımızdan çok çok önemlidir. Fiziksel olarak kafamızdan aşağıya doğru bir ortadan tam ortadan bir çizgi çekilmiş olsa vücudumuzun tümüyle eşit simetrik olduğunu görürüz. Sağ kulağımız sol kulağımızdan çok daha farklı değildir oran olarak büyüklük olarak yapı olarak. Saçımızın sağ tarafı ile sol tarafı arasında bir uyumsuzluk olsa hemen dikkat çekecektir. Bu gözlerimizden ayaklarımıza kadar insan vücudundaki bir itidali, dengeyi fizik olarak ortaya koyar. Ruhi yapımız da öyledir. Bunun bir tarafı aşırı beslenir, bir tarafı da aşırı zayıf olarak tutulur ise o zaman ...psikolojik anormallikler, hastalıklar ortaya çıkar. Adaletin de bir anlamı ve hayata yansıyan uygulanması... ...itidal dediğimiz, denge dediğimiz orta yapıyı bulmak, ifrat ve tefritten uzak olmaktır. Günümüzde çokça konularda insanlar ya ifrata ya tefrite kurban edilebiliyorlar. O yüzden de olgunluk dediğimiz erdemler kaybolabiliyor... Her şey istismar edildiği gibi bu tür dengeye ihtiyaç duyan kavramlarımız da istismara kurban gidiyor ve insanlarımızı da doğru adına eğriliğe sürükleyebiliyor. Söz gelimi ameli salih ile eylem birbirine karıştırılabiliyor. Cihat ile terör yine İtidal kurbanı olarak Kur'an'ın ölçüsünde değerlendirilmediği için insan zihninde olumsuz noktalara götürülebiliyor. Huzur ile anarşi, özgürlük ile başıboşluk, sabır ile zillet, tedbir ile korkaklık, cesaret ile delilik, tedricilik ile ihmalkarlık hep bu tek tarafı öne çıkartmanın getirdiği İtidalsizliğin özellikleri olarak değerlendirilebiliyor. Yine denge ile aşırılık, istikrar ve sabat ile anlık heyecan ve geçici heves birbirine rahatlıkla karıştırılabiliyor. O yüzden gönül, kafa ve bileklerin dengeli beslenmediği ve birbirleriyle uyuma önem verilmediği ortamlarda bu karışıklıktan başka bir şey beklemek zaten mümkün değildir. İnsanın hemen her davranış biçimi bugün dengesizliğin aleti olmuş durumda. O yüzden dünya ahiret dengesini sağlayamayan Allah'a kulluk ile şeytana meyletmek ve şeytana kulluk arasında çok net bir tercihini yapamayan insanların demin ifade ettiğim hususlarda da hangi taraftan yana olmaları gerektiği veya onu izah ederken aşırılıklardan uzak kalması da kolay kolay mümkün olamayabiliyor. O yüzden denge çok mu çok önemlidir. Cennet ve cehennem konusunda da, Kur'an-ı Kerim'de bu hususların birbiri peşinden gelmesi ve Kur'an'daki itidale, dengeye çok önem verilmesi, ümitle korku arasında çok zor olmasa gerektir ama, insanımız hayat pusulasını kaybettiği için zor gibi gördüğü, Dengeyi, itidali yeniden hayatına geçirmek durumundadır. Kur'an insanlara öğüt verirken onların duygularını dengede tutmaya çalışır. Kur'an, müminlerle kafirleri, cennetle cehennemi, iyi davranışlarla kötü davranışları, amel defterlerinde ifadesini bulan karnelerini sağdan alanlarla soldan alanları hep peş peşe anlatır. Ne aşırı şekilde tek taraflı ümitlenmek, ne de tek taraflı sadece korkmak. İkisi de hoş olmayan sonuçlara götürür. İnsan aşırı şekilde sadece ümitlenirse, laubali olur, şımarık bir yapıya dönüşür davranışları. İşte bu hal, Allah'la ilişkilerinde de görülebilir. Kulluğu insan hafife alır, ciddiyetini kaybeder. Aşırı ümit, insanın tek taraflı, hormon yapıda azmasını, aşırı gelişmesini, yani anormalleşmesini, bir tarafının ur gibi şişmesini neticelendirir. İşte bu durumda, insandaki manevi dengeyi, manevi sağlığı, sıhhati kaybettiği için, şeytanın insanı Allah ile aldatmasına bile yol açabilir. Aşırı ümitlenmek. Korkunun bertaraf edildiği, Uygun dozda verilmediği durumda insanlar sadece Allah'ın Vafur ve rahim olduğunu, merhametini ve affediciliğini öne koyar ve azabını, intikamını, günahlara ceza vermesini, din gününün yegane sahibi olmasını aklına getirmeyi verir. İşte bu da şeytanın insanı sağdan yaklaşarak kandırmasına sebep olur. Şeytan böyle bir durumda insanı Allah ile kandırabilir. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanı Allah ile ya da sağdan yaklaşarak kandırmasıyla ilgili birkaç tane ayet kerime vardır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Fatır suresinin 5. ayetinde وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ denilir. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Allah'ın rahmetini, affediciliğini öne çıkartarak Diğer hususları gözünüzden uzak tutturup günahlara ısrar ettirmesin diye uyarılır. İnsan bazen günah dolu bir hayat içerisinde yaşarken biri kendisini Allah'tan korkmaya davet edip günahlardan alıkoymaya çalıştığında bir Müslüman ona tebliğ edip bu haramları terk etmesini istediğinde hemen Allah'ın çok merhametli ve affedici olduğunu söyleyerek o günahı işlemeye devam eder, hatta günahını savunmaya çalışır. Kendisinde bir suç görmeme gibi bir gaflete, bir ciddi probleme yapışır. İşte bu Allah'ı yanlış tanımaktır ve şeytan insana zaten Allah'ı yanlış tanıtarak şirke ve haramlara doğru Allah adına dile insanları böylesine ciddi problemlere bile götürebilir. Şüphesiz Allah'ın affedici ve çok merhametli olması, hiçbir zaman insanın Allah'a isyan etmesini, günah işlemesini gerektirmez, gerektirmemesi gerekir. İnsanın aşırı şekilde tek taraflı korkuya kapılması da bu defa insanı ümitsizliğe sevk edebilir. Ümitsiz yaşamak, insanda karamsarlık ve hayata karşı da duyarsızlık, önem vermemek gibi neticelere götürür. Kur'an-ı Kerim'de dengeyle ilgili ümit ve korku arasındaki dengeyle ilgili cennet ümidi ve cehennem korkusu Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek ile Allah'ın azabından emin olmamak meselesi ayrı ayrı ayetlerde ele alındığı gibi bazı ayetlerde ikisinin dengesi net bir şekilde vurgulanarak ifade edilir. Secde suresinin 16. ayetinde meal olarak Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurur. Onlar Rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler denilir. Yine Enbiya suresi 90. ayetin meali şöyledir. Gerçekten onlar, müminlerin tanımı yapılıyor. O müminler hayır işlere koşarlar. ümid ederek ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi buyurulur. Yine Araf suresi 56. ayetin meali şu şekildedir. Ona korkarak ve ümid ederek dua ediniz. Dolayısıyla hem Allah'tan korkmak, sakınmak, takva zırhını giymek hem de Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek, cennete, Allah'ın affına, rahmetine nail olacağımızı ümit etmek. İşte bu ikisini dengeli biçimde, uygun tarzda muhafaza etmek insanı aşırılıktan koruyacak. ne sadece cenneti garantiymiş gibi düşünüp cehennem azabıyla ilgili hususları aklına getirmemek gibi duruma gitmeyecek, ne de bazı hatalarından, günahlarından dolayı cehennemle Allah'ın azabıyla ilgili ifadelerden dolayı ümitsizlik gibi bir küfre ait özelliğe yapışmayacaktır mümin insan. Sevgili dinleyiciler, bu konuda korku konusunu biraz gündeme getirmek istiyorum. Çünkü, Kuranda korku ümit kavramlarından, ümitle ilgili ifadelerden çok daha fazla yer alır. Yaklaşık 20 civarında ümitle ilgili ayetler olduğu halde korku ile ilgili kelimeler Kuranda iki yüzün üzerindedir. Sadece haf ki korkunun bir türevidir, bir çeşididir. Bununla ilgili kavram türevleriyle birlikte 124 yerde kullanılır. Çünkü insanın Korku ve ümit arasındaki dengeyi sağlamak için korku yapısının çok daha işler hale gelmesi, insanın haşiyet, takva gibi Allah'tan korkmaya daha fazla kendisini ayarlaması gerekir. Allah'tan korkmak kişiyi daima Allah'ın rızasını aramaya, onun yasakladığı hususları da terk etmeye ve emrettiği hususları yerine getirmeye sevk eder. İşte bu da haşiyettir. Takva gibi güzel korkudur. Bundan dolayı Allah'tan korkmak, Allah'a iman hususunda bir rükün, bir esas sayılmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran suresinin 175. ayetinde meal olarak, Eğer mümin iseniz onlardan, insanlardan, başka şeylerden korkmayın, benden korkun der Cenab-ı Hak. Ve yine suresinin 7. ve 8. ayetlerinde meal olarak şöyle buyrulur. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar halkın en hayırlısıdır. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları adın cennetleridir. Allah kendilerinden razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bunlar hep Rabbinden korkan, ona saygı, huşu gösterenler içindir denilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ancak Allah'tan ve kıyametten korkanları korkutup uyararak onların uyanmasını sağlayabileceği Yasin suresinin 11. ayetinde, Nazihat suresinin 45. ayetinde ifade edilir. Yine Kur'an'ın, kitabın Allah'tan korkanlara öğüt olarak, nasihat olarak indirildiği ve Allah'tan korkanların ancak öğüt alacakları haber verilir, haşyet ile iman arasında bir bağ olduğu Açıklanır. Taha suresinin 3. ayetinde, Ala suresinin 10. ayetinde olduğu gibi. Müminlerin Rablerinden korku duydukları, bu haşyetle iman gereği titremekte oldukları belirtilir. Onlar Allah adı anıldığı zaman zikrederler, zikredildiği zaman kalpleri ürperir ve korku içinde olurlar. Enbiya suresi 25 ve Müminun suresi 57. ayette bunun izahını görürüz. Bu görülmeyen bir Rab'den olan korkudur ve korkuyu ancak ilim sahiplerinin duyabilecekleri, ancak ilim sahiplerinin Allah'tan hakkıyla haşyet edip sakınacakları, korunacakları, takvaya sarılacakları haber verilir. Enbiya suresinin 49. ayetinde, Fatır suresinin 18. ayetinde olduğu gibi. Dolayısıyla Allah'tan haşyet duymamak, Allah'tan sakınıp korkmamak, ancak kalbi hasta olanlar için söz konusudur. Maide suresi 52. ayette ifade edilir. O yüzden Allah'tan korkmayanın imanı da yoktur. Bütün peygamberler insanları Allah'a imana ve tevhide çağırırken daha ilk mesajlarında Allah'tan korkmaya, Allah'tan sakınıp takva sahibi olmaya, ittika etmeye çağırmışlardır. Söz gelimi Hz. Nuh kavmine şu davetle seslenir. Allah'a karşı gelmekten korkmaz ve sakınmaz mısınız? İttika etmez misiniz? Bilin ki ben size gönderilmiş, güvenilir, emin bir elçiyim, Resulüm. Artık Allah'tan korkun, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şuara Suresi 106-108. ila Ayetler Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin, kulluk yapın. ...Ondan başka Tanrınız, ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkup sakınmaz mısınız? Mü'minun Suresi 23. Ayet. Demek ki bazı insanların, hatta din adına bazı gelenekçi yanlış e, zihniyetin... ...Allah'tan korkmak değil, sadece Allah'ı sevmek gerekir demeleri... ...Kur'ani bir ifade değildir. Kur'an, Allah'ı sevmemizi emrettiğinden çok daha fazla... Allah'tan sakınıp korkmamızı, haşiyat duymamızı, takva ve ittika dediğimiz, e, haramlardan sakınıp Allah'a saygı duymamızı, e, sevgimizi kaybetmemek için titrememizi emreder. O yüzden haramlardan kaçınmayanın Allah'tan korkmadığı düşünülür, böyle bir insanın da imanı olmadığı Kur'an'da çok net şekilde ifade edilir. Evet, korku ile tevhid arasında, kopmaz bir ilişki vardır. İşte bu ilişkiyi anlatması açısından şu ayet çok önemlidir. Nakil suresi 51 ve 52. ayetler meal olarak Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. Yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Din de sürekli olarak yalnız onundur. Hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz denilir. O yüzden Allah'ın tek ilah olduğu vurgulanmanın hemen akabinde sadece Allah'tan korkulması, Allah'tan başkasından korkunun yok edilmesi ısrarla emredilir ki Allah'ı tek ilah kabul etmek, onun dışındakilerinin bir gücü olmadığını, korkulacak bir özelliklerinin bulunmadığını kabul etmek anlamına gelecektir. O yüzden tevhid, Allah'ı her şeyden fazla sevmek olduğu gibi, aynı zamanda Allah'tan her şeyden fazla korkup sakınmak, onun emir ve yasaklarını çiğnememek için, en fazla titizlik göstermeye gayret etmek, yani ondan sakınıp ittika etmek anlamına da gelecektir. Evet sevgili dinleyiciler, Haşiyet ve Allah'a ahirete iman, namaz ve zekat ile birlikte, Tevbe suresinin 18. ayetinde vurgulanır. Dolayısıyla namaz ve zekatın önemi ahirete ve Allah'tan sakınmaya insanı götürecektir. Bunlar birbirlerini tamamlayan hususlardır. Yine ittika ile birlikte haşyet Allah'a ve peygambere itaatin yanında başında anılabilecek ölçüde önemli bir tutumdur. Nur suresinin 52. ayetinde ifade edildiği şekilde. Kitap yani Kur'an Allah'tan gereği gibi korkanları ürpertir, onları sakındırır. Zümer suresinin 23. ayetinde bu vurgulanır. İşte o müminler kitaptan gereği gibi korkup ürperen kitap bilgisi sayesinde Allah'tan sakınan insanları insanlardan korkmayıp sadece Allah'tan korkmanın uygunluğunu ve gerekliğini idrak ettirir. Dolayısıyla onlar peygamberlerin izinden gittiği için seçkin müminler tebliğ sırasında insanlardan çekinmezler. Ahsap suresinin 39. ayetinde ifade edildiği gibi. Yine Allah'tan korkmanın en uygunluğu Ahsap suresinin 37. ayetinde ve bunun her şeyden önemli olduğu, gerekli olduğu da Maide suresinin 3. ayetinde vurgulanır. Sevgili dinleyiciler, Müslümanlar kimden nasıl, ne kadar, niçin korkacaklarını bilen insanlardır. Gereksiz, fobileri olmayan, gücü olmayan kişilerden korkmayan olgunluğa erenlerdir. Müşrikler ise ne kadar hastalıklı, anormal korkular varsa, ona tutulan kalp yönüyle, psikoloji, ruh yönüyle hasta insanlardır. Çünkü şirk, bütün yanlış korkuların kaynağıdır. Tevhid inancı, emniyet ve huzurun kaynaklandığı bir güç ve kuvvet olduğu gibi, şirk de korku ve kuruntuların, vehim ve stresin, çeşitli fobilerin kaynağıdır. Hurafelerden, çeşitli evham ve kuruntulardan, uğursuz anlayışından ve batıl tanrılarından devamlı korkar durur müşrikler. Ölüm, müşrik ve kafir için sevdiği her şeyin bittiği ve yok olmak demek olduğu için çok korkunç, ve Ürkütücü Bir Olaydır İnanmayanlar Açısından Şirk Ortamlarında Ortada Bir Sebep Varken Yokken Hep Korku Uğursuzluk Görüşü Evhama Kapılma Gibi Ruhi Ve Manevi Hastalıklar Çokça Ortaya Çıkar İnsanlar Gereksiz Yere işte Ellerini Tahtaya Vurup Kulaklarını Burunlarını Çenelerini Ağızlarını Tutarlar Efendim Gereksiz Dallara ...çaputlar yapıştırmak gibi... ...gereksiz dallara tutunurlar... ...çürük duvarlara dayanırlar... ...dolayısıyla onlar... ...kendi içlerinde anlamlandıramadıkları korkuların... ...pençesine düşebilirler... ...ayrıca... ...gereksiz, lüzumsuz, akılsız... ...nice korkuların tutsağı olabilirler... ...aç kalmaktan korktukları gibi... ...rızık endişesi içerisinde... ...yine gelecek korkusunu duyarlarken esas gelecek olan ahiret korkusunu önemsemezler, anormal korkularını ortaya çıkarırlar. İşte bu tür yapılar için Hollywood'un film endüstrisi nice korku filmleri üretecek, onların gereksiz korkularına zevk alacakları ama aynı zamanda psikolojik anormalliklere de farkında olmadan gidecekleri korkular ekleme gayretinde olacaklardır. Şirk ortamlarında ortada bir sebep yokken de tekrar edelim bir sürü insanda evhama kapılma gibi manevi problemler, hastalıklar ortaya çıkar. E, Ali İmran suresinin 151. ayetinde Cenab-ı Hak bunu değişik bir şekilde ifade eder. Bu Allah'tan korkmayanlara Allah'ın verdiği bir ceza olarak sunulur. Denilir ki ayette meal olarak. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk koşmalarından dolayı kafirlerin yani inkar edenlerin kalbine korku salacağız denilir. Dolayısıyla Allah'tan korkmayan kişiye anormal, lüzumsuz, gereksiz, vehim ve stresler, bunalım ve fobi gibi çok anormal korkular Allah tarafından bir ceza olarak verilir. Zaten insan psikolojisi korkuya ayarlı yaratılmıştır. Korku ve ümit insanın vazgeçemeyeceği iki temel etkenden, iki temel motivden birileridir. Bunları ya doğruya kanalize edecektir insan, o zaman ruh ve inanç yönüyle, fıtrat yönüyle sağlık ortaya çıkacaktır. Ya da hakkıyla, hak eden yere bunları kullanamadığı için anormal korku veya anormal ümit içerisinde olacak. O zaman da insan anormalleşecek, ruh ve vicdan sağlığını, fıtrat e, selametini korumamış olacak, psikolojik ve manevi yönden hastalıklar kendisini kemirecektir. İşte Ali İmran suresinin az önce ifade ettiğim 151. ayetindeki anlatım, Allah'a inanmanın verdiği moral gücünden yoksun olanların kalplerini bir korku saracağını ifade eder. Kalbin huzur ve mutluluğu Böyle gereksiz korkulardan arınması ise Allah'a iman ve ona ibadet ile hakkıyla zikretmekle yani zikir Kur'an'da ağırlıklı olarak Allah'ı hatırlamak, namaz kılmak, Kur'an okumak gibi ibadetler için kullanılır. Dolayısıyla Allah'a iman ve salih amellerle kalbin huzuru gereksiz korku ve streslerden kurtulmasının mümkün olduğunu Rahat suresinin 28. ayetinde Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Hidayete tabi olanlara yani iman edip de salih amel işleyenlere korku ve üzüntünün olmayacağını Allah nice ayetinde müjdeler. Bunlardan Bakara suresi 38 ve 62. ayeti hatırlatabiliriz. Demek ki iman edip salih amel işleyenlere korku ve üzüntü yok. Onlar Allah'tan başka güç kaynağı kabul etmediği için gerçek tevhidi anlamda iman ettiklerinin neticesi olarak bunu ispat eden bir salih amellerle davrandıkları için tüm gereksiz korkulardan emin olacaklar ve onlar kaybettiklerinden üzülmeyecekleri gibi Allah'ın imtihan olarak ellerinden aldığı bazı nimetler konusunda sabredecekler, olgun bir tavır takınacaklar, başka zenginlerle Kendilerine Allah tarafından imtihan için geçici bir süre nimet verilen ama o nimetlerin belki kendileri için felaket olabileceği insanlara özenmeyecek, onlarla kendilerini mukayese etmeyecekler, dolayısıyla üzülmeyeceklerdir de. Ama esas olarak iman edip salih amel işleyenlere Allah ahirette tüm korku ve üzüntüden onları muhafaza edecek, koruyacaktır. Dünyada da bunun, bir benzerinin ortaya çıkacağını çok net olarak ifade etmek mümkündür. Evet sevgili dinleyiciler. Vehim, stres, bunalım, fobi gibi her çeşidinin bolca örneklerini gördüğümüz çağdaş hastalıklar çoğunlukla kaynağını korku damarından almaktadır. Kontrolden çıkmış ve sürati ayarlanamamış korku aracının içindeki insanı götüreceği dünya durakları bunlardır. Vehim, fobi, bunalım stres gibi hastalıklardır, anormalliklerdir. Ondan sonrası mümkün ki daha da korkunç olabilecektir. Bunlar tedavi edilemiyorsa, bu tedavinin de iman ve ibadet gibi özelliklerle yeterli bir tedavisi sağlanamıyorsa, insan kısmen başka yollarla tedavi olur gibi gözükse bile, iç bünyesi hala kendisini kemirmeye devam edebilecektir. Fıtri olan, İnsandaki korku hissi aslında hayatın koruyucu bir zırhıdır. Dolayısıyla takva boyutu ile cennete götüren bir araçtır, bir füze gibi hızlı bir vasıtadır. Allah'tan korkma yani insandaki fıtri korku. İmanla, akıl, şuur ve irade ile kontrol edilemediyse bu insan içerisinde potansiyel olarak var olan korku, hayatı tahrip eden bir musibete dönüştür ve insanı da cehenneme doğru hızla götüren bir araç olur bu korku. İşte yanlış ve yersiz korku insanı hem dünyada hem ahirette rezil edecektir. Takva, huşu ve haşyet gibi Allah korkusu ise dünyada insana izzet sağlayacak, başkalarından korkturmayacak, kahramanlık, gazilik ve şehitlik gibi rutbeler sağlayacaktır. Ahirette de hatta Rahman Suresi'nin 46. ayetinde ifade edildiği gibi bir değil iki cennet e, sahibi edecektir. Böylesine Allah'tan korkma yani güzel korku. O yüzden Kur'an bütün duygularımıza istikamet gösterir, meşru ve faydalı hedeflere yönlendirir. Allah korku duygumuzu da bize nimet olarak vermiştir. Bütün duygularımızda olduğu gibi ama bütün duygularımız ve korku duygumuzda istikameti Allah'ın istediği aklımızın da uygun gördüğü şekilde güzelliklere doğru yönlendirilmeli ve dozu ölçüsü ayarlanmalıdır ki insanı huzura, güzelliklere götürsün. İnsanın hem dünyada psikolojisinin bozulmasına hem de ahirette bu cezaların daha büyük çapta devam etmesine sebep olmasın. O yüzden ifrat ve teflit gibi aşırılıklardan koruyarak, Onların itidalde kullanılmasını Kur'an emreder. Bütün duyu özelliklerimizi, bütün duygularımızı kontrol altında ve istikamet tayin ederek korumamızı din nice ayet ve hadislerle bizi teşvik eder. Allah'ın rahmetiyle emirlerine yapışarak olumsuz duyulardan kurtuluruz ve bu nimetlerin bizim için bir kaldıraç mesabesinde, bir asansör seviyesinde olduğunu dünyada da ahirette de güzel neticelerle görebiliriz. İşte bu duygularımızı ifrat ve tefritten korumanın önemi aynen korku ve ümit duygularımız de geçerlidir. Kur'an insan fıtratındaki korku hissini yönlendirerek bu duyguyu her çeşit sahte, sapık, yanlış ve boş hedeflerden alıkoymaya çağırır. Sonra da doğru hedef gösterir, bu duygumuzu, korku hissimizi esas korkulması ve sığınılması gereken yüce Allah'a, onun azabına, onun sevgisini kaybetmemeye bağlar. İnsandaki korku hissi iyi yönlendirilmezse ya da asıl korkulması gereken makam olan Allah'tan hakkıyla korkulmazsa insanın hayatındaki denge bozulur, İnsan bir sürü sahte otoriteye karşı boyun eğmek zorunda kalır, nice tanrılaştırarak korkularını yüceltip korkulan makamları veya şahsiyetleri putlaştırıp onların kulu olacak müstazaf bir yıpranmışlığa, ezilmişliğe, perişanlığa mahkum olur. İnsan tarih boyunca böylesine lüzumsuz ve yanlış korkular yüzünden sayısız tanrılar icat etmiştir. İşte ilkel dinler olarak kabul edilen aslında ilk dinin tevhid dini olduğunu biliyoruz ve bugün de o ilkel dinlerin nice insanı totem dini gibi heykellere putlara tapmak gibi nice insanların hala eski cahiliye ilkelliklerine meylettiklerini daha çok korkudan dolayı İnsanların bazılarının çıkarları hizmetinde oluşturdukları ceza veya yasaklardan dolayı ya da kendi içinde ürettiği totemlerin işte kendisini çarpacağı helak edeceği gibi yaklaşımından dolayı ölüleri bile kabirleri bile insan korku unsuru olarak çarpacak bir güç sahibi olarak görmüş yer yer tanrılaştırmaya gitmiştir. Nice memleketlerde cahiliye dönemlerinden bugüne hala insanlar elleriyle yaptıkları, yonttukları taşlara, heykellere şu veya bu korkularından dolayı tapınmaya çalışmışlardır. Doğa güçlerinden korkmuşlar, ateşi, gökleri, karanlıkları ilahlaştırmışlar nice insanlar. Firavunlardan ve diktatörlerden korkmuşlar, onları tanrılaştırmışlar. Açlıktan e, rızkın kesileceğinden korkmuşlar, ekmekleri veya emekleri kutsallaştırmışlar ya da maaş verenleri putlaştırmışlar, parayı tanrı haline koymuşlar. Yalnızlık ve sahipsizlikten korkmuşlar, putları veya başka kendilerine fayda veya zarar sağlayamayacak ama kendi içlerindeki şeytani dürtülerden dolayı güç olduğunu zannettikleri şeyleri yüceltmişler onları tanrılaştırmışlardır. Bunları daha e, örnek olarak saymak mümkün. İşte bütün bu lüzumsuz korkular yüzünden insanoğlu sığınılacak kucaklar aramış, ancak çoğu zaman sığındığı kucaklar kendisi için tehlikeli ve zararlı olmuş, o tanrılar kendilerine bile fayda sağlayamadığı için, ...kendisine bağlanan, inanan, tapan kişilere de hiçbir fayda tabii ki sağlayamamıştır. İnsan Allah'ın dışında başka şeylerden gerçek anlamıyla korkarsa... ...korktuğu çoğunlukla başına gelecektir. Allah korktuğu şeyi veya kimseyi ona musallat eder çoğunlukla. Bu yanlış korkunun daha dünyadaki zararlarından biridir. İnsan söz gelimi açlıktan çok fazla korkuyorsa... O korktuğuna Allah çoğunlukla onu musallat eder. O yüzden Allah'tan başka hiçbir şeyden, gereğinden fazla korkmamak, Allah'ın yasakladığı korkuları gönlümüzden silip atmaya çalışmak, gerçek korkuyu olumlu bir özellik olarak sadece Allah'ın azabından, Allah'ın sevgisinin yitirilmesinden korkmak şeklinde Allah'a yöneltmek gerekmektedir. Sevgili dinleyiciler Allah korkusu aslında bir amaç değildir bir araçtır. Bu doğru korku istenen amaçları gerçekleştirmiyorsa yani insanları Allah'ın rızasına uygun itaat edilecek, ibadet edilecek güzel amellere götürmüyorsa bu korku güzel olmaktan doğru olmaktan çıkar. Dolayısıyla Allah'tan korkmak onun emir ve yasaklarına titiz bir şekilde yapışmayı neticelendirmelidir. Yoksa insan körü körüne Allah'ın azabından korkuyorum ya da Allah'ı çok seviyorum, rahmetini ümit ediyorum demesi eğer amel olarak, itaat olarak kendisinde gözükmüyorsa bu kendisini kandırmaktan başka bir şeye yaramaz ve gerçek anlamda kalbine gerçek sevgi ve korku yerleşmemiş demektir. Allah korkusu kişiyi sorumluluk bilincine Allah'a teslimiyete götürür. Eğer ki Allah'a hakkıyla teslim olmadığı kişi bu sorumluluk bilincine sahip olmadığı zaman bilelim ki onun kalbinde de takva yer etmemiştir. Allah korkusu, Allah sevgisi yer etmemiştir. Mümin Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Allah sevgisinin ve rızasının bedeli de ona her konuda itaat etmek, isyan etmemeye gayret etmektir. İşte amelde etkisi olmayan korku, Hayvanı yürütmeyen Belki vücudunda yara açan Kamçı gibidir Bir değer taşımaz Zalim müstekbirler tarih boyunca Bütün tarih boyunca Saldıkları dehşetle zulümle Baskı gibi e, Şiddetli araçlarla işkencelerle Korkutma araçlarını Etkili bir silah gibi kullanıp Halkları istedikleri gibi Yönlendirmeye çalışmışlardır Firavunun Erkek çocuklarını Doğar doğmaz öldürdüğünü, kız çocuklarını bıraktığını Kur'an-ı Kerim haber verir. Nemrud'un da yine benzer şekilde doğan erkek çocuklarını katlettiği yine bilinen hakikatlerden biridir. Yine kendi saltanatları için doğar doğmaz çocukları katleden zihniyet, cahiliye çağında kız çocuklarını öldürme şeklinde insanların zihinlerini çelen, Değişik biçimde kendisini gösterir. Yine bu tür tağuti anlayışların çocukları doğar doğmaz öldüren zalim tağutların yaklaşımı bazen öldürmekten daha feci problemlere sebep olacak acımasız işkencelere acımasız korkulara yol açabilmektedir. Söz gelimi Irak'taki vahşeti, işkenceleri, insanların gözünü korkutacak, dünyayı korkutacak sahneleri gözler önüne bir getiriverelim. Onlar bunu hedeflemektedirler. Sadece işkence çektirdikleri insanları kendilerinden, kendi eza ve cefalarından korkutmak değil, aynı zamanda diğer Iraklı insanlara demek istemektedirler ki, siz de eğer bize itaat etmez, bize boyun eğmez, Bizim tanrılık iddiamızı, sizin ülkenizde her konuda otorite olup, bizim emir verme, hüküm koyma, burada otorite sağlama hakkımızı kabul etmezseniz, yani bizi tanrılaştırmazsanız, sizin de neticeniz bu olacaktır diye gözdağı verip korkutmayı amaçlamaktadırlar. Hatta bir adım daha ileri giderek diyebiliriz ki, onlar belki de bilinçli olarak, Resimleri böylesine deşifre ettiler ki bütün dünyadaki insanlara korku versinler, göz dağı versinler, ya bize itaat edeceksiniz, bizim dediğimizi severek veya zorla ...yerine getireceksiniz ya da size de böylesine işkenceler, böylesine acılar, böylesine onurunuzu zedeleyecek zulümler yaparız. Dolayısıyla korkun bizden demektedirler. İnsanları kendilerinden korkutacak bir öcü rolünü üstlenmektedirler. Dolayısıyla gerçek müminler sadece Allah'tan korkma, sadece Allah'a sığınma, ondan yardım isteme ve güçleri istikametinde... ...tüm zalim güçlere karşı direnebilme, yılmama, gayretine, çabasına giden insanlardır. Mümin bilmelidir ki Allah dilemediği müddetçe bütün dünya Amerika'sıyla, İsrail'iyle, İngiltere'siyle bir araya gelse bir Müslümanın kılına dile zarar veremez. Ama Allah bazen insanları böyle zalimlerin işkenceleriyle, zor sınavlarıyla imtihan etmektedir. Dolayısıyla... Allah bizi kaldıramayacağımız sınavlardan geçirmesin. O Müslümanlara da Allah yardım etsin, gayret versin, bilinç versin. Müslümanlar bu tür zulüm ve işkencelerden dolayı yılgınlık göstermesinler. Cihadı terk etmesinler. Ülkelerini ve korunması gereken esasları kafirlerin ayakları altında rezil bir şekilde çiğnenmesine fırsat vermesin. Evet e, sevgili dinleyiciler, demek ki tarihte Firavun ve Nemrut gibi tağut ve zalimlerin... Asabı Uhtut gibi Rabbim Allah'tır diyenlere alevli ateşlere atan putlara karşı niye bunlara tapıyorsunuz bunların aklı da yoktur dolayısıyla size faydası da yoktur diyen İbrahimleri ateşe atmaya kalkan zalim güçler günümüzde de dünyanın her tarafında boy göstermektedirler. Sadece belki yöntem ve araçları daha modern şekillerde olmakta ama insandaki korku hissine emperyalist amaçlar çerçevesinde onlar da yön vermek istemektedirler eski atalarının yaptıklarının bir benzeri olarak. İslam insanı korku sebebiyle zalimlere esir olmaktan, onların tutsağı olmaktan, onların kulu ve kelesi olmaktan, onların elinde Müstazaf sömürülmüş, ezilmiş olmaktan kurtarabilmek için sadece Allah'tan korkmayı esas almış, ruhlarda işte bu Allah korkusunu ama sadece Allah'tan hakkıyla korkmayı yerleştirmeye çalışmıştır. Allah korkusunun gereği gibi yerleştiği kalplerde başka kimselerden ve herhangi bir şeyden korku olmaz. Mü'minde dünyevi korkular gerçek korku değil mecazi e, sakınma e, ve korunma yöntemleridir. Bir çeşit tedbirden ibarettir mü'minlerin dünyevi korkuları. Gerçek anlamda korku mü'minler için sadece Allah korkusu şeklindedir. Çünkü o Bilir ki en acı çekme durumu en fazla ölümle neticelenecektir. Halbuki Allah istemediği müddetçe kimse kimseyi öldüremeyecek, kimsenin eceli bir dakika öne bile alınmayacaktır. Yine Allah kaderinde yazmadıysa öyle bir sınavla imtihan etmeyecekse hiçbir zalimin ona musallat olması mümkün olmayacaktır. Ee, mümin bilir ve inanır ki Allah kendisini korkuyla da imtihan edecektir, korkuyla da imtihan etmektedir. Bakara suresi 155. ayetinde ifade edildiği gibi. O yüzden e, nereden, kimden, nasıl, ne kadar, niçin korkuyoruz bunlarla imtihan edilmekteyiz. Gereksiz ve yanlış korkulardan aranırsak, hem onurumuzu koruyacağız, hem izzetimizi muhafaza edeceğiz, hem bizden daha aşağıda olanların kulu ve kölesi olmayacağız, hem de Allah'ın ahirette korkusuzlara vereceği ödüllere sahip olacağız, hem de dünyada güzel bir hayat hakkına sahip olacağız. Kimlerin ve nelerin korkusunu ne oranda kalbine yerleştireceğini Allah sınamaktadır, imtihan etmektedir. O yüzden bazı insanların korkusuyla inancından, imanını dışa yansıtmaktan, sözgelimi kamuya açık alanlarda mümin gibi başörtüsüyle, başka güçler hak vermediği halde kendi hakkını korumak için mümince davranıp, mümince görünüp, mümin gibi yaşamaya çalışmak ve dünyevi beklentilerin hepsini gerekirse bir tarafa itip, İzzetini, imanını, Allah'tan korkmasını, cenneti ümit etmesini, tavrıyla, davranışıyla göstermek, hem kişiliğini, onurunu korumak anlamına, hem imanını koruyup, cennete aday olmak anlamına gelecektir, mümin için. O yüzden kafirlerin korkutması, kişiyi tümüyle bu korkuların etkisinde bırakıp, zillete götürmemelidir. Onların her, ...emrettiğini uygulayabilecek hale, zavallılığa ulaştırmamalıdır. Yalnız e, korku ile tedbiri karıştırmamak gerekmektedir. Korku, sevgili dinleyiciler, kalp ve duyularla ilgili bir husustur. İç dünyamızda olan biten bir şeydir korku. Tedbir davranışlarla ilgilidir. Amelle, eylemle alakalıdır tedbir. O yüzden gerçek müminlerin Allah'tan başka hiçbir şeyden, hiçbir kimseden korkmayışları onların tedbirsiz olmalarını gerektirmez. Kendisine, mümin kardeşlerine ve onlardan daha önemli olan davasına gelebilecek, Müslümanlara, İslami çalışmalara gelebilecek zarardan dolayı tağutlara, müşrik ve kafir e, zalim güçlere tedbirli olmak, gerekli konularda, gerektiği hususlarda gizliliğe, gayret etmek, dava adamının bütün dünyada yapması gereken şiarı olmalıdır. Çünkü Müslümanların teşkilatlanma ve cihatla ilgili gerekli durumlarda Peygamberimizin sünneti olarak gizliliğe ve tedbire riayet etmeleri önemli bir husustur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı tebliğ ettiği zaman hepimizin bildiği gibi gizliliğe riayet etmiş. Çünkü zalim kafir güçler onun ve ashabının İslam'ı net olarak topluma tebliğ edip, İslam'ı topluma hakim kılma gayretlerine e, karşı alabildiğine zulümle mukabele ediyorlardı. Peygamberimiz zerre kadar Allah'tan başkasından korkmadığı halde sırf tedbir amaçlı olarak, bize de yol göstermeye yönelik olarak davanın başarısı açısından gerektiği zaman işte tedbir alınmasına, ...işaret etmekte ve bu tavrı en güzel şekilde ortaya koyup göstermektedir. İslam dışı düzenler aslında sevgili dinleyiciler tarihten bu yana hep değişmemiştir, korku rejimidir, baskıcıdır, zorbadır. Bu İslam dışı rejimlerin başındaki güçler etrafa korku ve dehşet salmaya, hakkını arayanları sindirmeye ve insanları robot gibi tek tip hale getirmeye... Daha doğrusu kendilerine kul köle yapmaya çalışırlar. Bırakın eylemi düşünmek bile yasaktır. Böylesine İslam dışı zalim rejimlerde düşüncesini söylemek ve yazmak sadece rejimden yana olanların yapmasına izin verilen bir lütuf kabul edilir. İnsanlar öyle korkutulmuşlardır ki her yerde devletin gözü kulağı var zannedilir. Devlet denilince öncelikle karakol, polis, askerlik, mecburi eğitim, vergi, mahkeme, suç, ceza, hapishane, polis akla gelir. Böylesine zalim yöneticilerin hüküm sürdüğü İslam dışı tağuti idarelerde. E i̇şte bu tür korku rejimlerinin kutsal kitapları aslında şu cümleyle başlar. Yurtta sus, cihanda sus. Dolayısıyla insanlar... Ya silah zoruyla, ya polis gücüyle, ya başka güçler kullanılarak susturulmaya, hakkını aramamaya, hakkı tebliğ etmemeye, hakkı hakim kılmak için hakkın taraftarı olmaya giden yola engel oluşturulan durumlarla karşılaşırlar ve onlara kendi hakları da başta olmak üzere hak ihlalleriyle mücadele edilir, susturulur. ...ve savunması bile istenmez. Ama unutmamalıyız ki... ...susmamak gerekir. Susarsak sıra bize de gelecektir. Afganistan'daki, Irak'taki... ...dün Bosna Hersek'teki... ...Çeçenistan'daki... ...katliamları, işkenceleri, zulümleri... ...dünyanın hemen her tarafında... ...yine emperyalist güçlerin... ...veya zalim yönetimlerin... ...insanların imanına, ahlakına, iffetine... İslami ve insani haklarına müsaade etmeyip zulmetmeleri manevi yönden işkencelere ahlak ve namus yönüyle kıyafet yönüyle baskılara muhatap olarak onların zulümleriyle yüz yüze kaldıklarını Müslümanlar en azından dillendirmeli ve bu tür zalimlere karşı tavır almak dinin ve insanlığın bir görevi olduğunu unutmamalıdırlar. Evet sevgili dinleyiciler. Nice insan omuzlarındaki kameraman ve yazıcıları e, düşünmez de konuştuklarının e, İslam dışı zalim e, rejimler tarafından dinlendiğinden kuşkulanır. Haram pek önemli değildir bu tür e, yönetimlerdeki toplum için. Ama yasak çok önemlidir. Müslüman olduğunu iddia ettiği halde Allah'tan korkma, Allah'ın yasaklarından sakınma, haram gibi hususlara dikkat etmek yerine onlar ayıptan efendim ve daha çok da yasaktan korkacaklardır. Hapis korkusu nice insanda cehennem korkusunun önüne geçebiliyor. Ama gerçek mümin sadece Allah'ın kulluğu olduğunu bilmek ve bu şuura ulaşmak zorundadır. Müşriklerin korktuğu korkunç insanlar aslında Bostan korkuluğu gibi gözükür müttaki müminlerin e, gözünde. Çünkü onlar güç kaynağının esas korkulması gerekenin sadece ve sadece Allah olduğunu bilen bir yaklaşım sahibidirler. İnsan dünyevi ve fani şeylerden korkmayı işte ifrat derecesine vardırırsa, küçük ve gizli de olsa şirke düşmenin sınırına da girmiş olur. Mümin inanır ki insanları ve bütün varlıklarıyla tüm dünya, bir araya gelse Allah istemediği müddetçe en küçük bir zarar bile veremezler. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allah'ındır. O yüzden korkulmaya layık tek zat Allah'tır. Bazı insanlardan korkmanın getireceği esirlik ve istibdat insanı mahvedecektir. İşte bu zehirlerin panzehiri olarak İslam... Allah korkusunu gönüllere yerleştirmiştir. Gerçek manada insanın gönlünde Allah korkusu varsa, başka korkulara yer yoktur. Başka korkular insanın gönlünü kaplamışsa, Allah korkusu oraya yerleşemeyecektir. Allah korkusu olmayan kimsenin başına, on tane, yüz tane polis diksen, işini bilen insan, yine suç işlemenin bir yolunu mutlaka bulacaktır, buluyor da. Bir de o polislere ayrıca, Polis gerekecek, rüşvet yemesinler, görevlerini kötüye kullanmasınlar, o çalan çırpan hortumlayanla gizli ortaklıklara girmesinler diye. Tabi o polislere de başka polisler, onlara da başka polisler gerekecektir ki bunun sonu olmayacaktır. İşte kalplere esas yaptırım gücü olarak Allah korkusunu ikame etmekten başka ahlaksızlığın, hortumlamanın, hırsızlığın, tesadın, anarşinin, terörün... ...önünü almak mümkün olmayacaktır. Gel de bu noktada Mehmet Akif'i hatırlama. Der ki, ne irfandır ahlaka yükseklik veren, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır, der. Cenab-ı Hak e, bu konuda şöyle buyurur. Bir kısım insanlar, müminlere düşmanlarınız olan insanlar... ...size karşı asker topladılar. Aman korkun, sakının onlardan dediklerinde... Bu söz onların imanlarını bir kat daha artırdı ve, ve vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Ali İmran suresi ayet 173 İşte o şeytan yalnız kendi dostlarını korkutabilir veya şeytan sizi kendi dostlarından korkutmaktadır. Eğer iman etmiş kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun der Cenab-ı Hak. Ali İmzan suresi 175. ayet-i kerimesinde. Unutmayalım ki Allah bizim içimizden gerçekten iman edip salih amel işleyenlere halifelik, egemenlik vererek yeryüzünde hakim kılacak, korkularımızı güvene çevirecektir. Ama bunun için Kur'an iki şartı öne sürer. Sadece Allah'a ibadet etmek. Sadece ona kulluk yapmak ve hiçbir şeyi ona şirk ortak koşmamak. Nur suresinin 55. ayetinde bu ifade edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında şöyle buyurur. Allah'ım korkaklıktan sana sığınırım der. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste. Yine bir hadis-i şerifte şöyledir. Cihadın en eftali, değerce en kıymetlisi... Zalim sultana karşı hakkı söylemektir denilir. Dolayısıyla yine bir hadis-i şerif şu şekildedir. Eğer ümmetimin zalime sen zalimsin demekten korktuğunu görürsen bil ki onun varlığıyla yokluğu birdir denilir. Dolayısıyla ümmetin iki milyara yaklaşan nüfusuyla varlığıyla yokluğunun bir olduğu işte 5-10 milyonluk e, Siyonist İsrail'e karşı onların zalim güçlerine karşı kendilerini ortaya koyamamasından yola çıkarak değerlendirebilirsiniz. Peygamberimiz tavsiye ederek aman ha dikkat edin halk korkusu kişiyi hakkı söylemekten alı koymasın denilir. Sevgili dinleyiciler imanlar korku terasisiyle tartılmaktadır. Hani arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözünü. Korkunu söyle sana kim olduğunu söyleyelim şeklinde değiştirebiliriz. Ya sadece Allah'tan korkup takva zirvesine tırmanarak Allah katında en ekrem yani ikram edilmeye en layık bir Allah eri olmak ya da ayaklar altında ezilinceye kadar sümüklü becek gibi yaşamak. İşte insan özgürdür bu iki yoldan birini seçebilir ama takva yolunu seçerse bilmelidir ki bunun bedeli ucuz değil. Korku hissinin tevhidi bilinçle, mümine has iradeyle kontrol altında tutulması, şeytanın korku oklarının fedakarca savuşturulup karşı hücuma geçilmesini gerektirecektir. Hem de bu bir anlık değil, ömür boyu devam edecektir. Evet sevgili dinleyiciler, bu korku konusunu cehennemden korkma ile alakalı, aynı zamanda cenneti de ihmal etmeyip, cennet ümidini de ihmal etmeyip, ona hazır olma, dolayısıyla korku yönünü ağır bastırarak Allah korkusundan dolayı günahlardan sakınmaya, cennete gideceğimizin garantisi olmadığı için cehenneme düşme ihtimalini Allah'ın azabının çok şiddetli olmasını düşünerek Allah'tan hakkıyla sakınıp günah işlememe noktasında insanın içerisinde oluşması gereken bir ürperti. ...olarak değerlendiriyoruz. Yoksa anlamsız korkulardan, ölüm korkusundan, mal veya makam korkusundan, fakirlik korkusundan, insanların her türlü korkuttuğu özelliklerden korkmanın, hele ciddi manada şiddetli biçimde korkmanın müminlere yakışmayacağını e, ifade edelim. Dolayısıyla güzel korkular güzelliklere yol açacaktır. Güzel korku ise Allah'tan korkmadır. Takva bilincidir, haşiyettir gönlün Allah korkusundan dolayı ürpermesi, insanların yaptığı günahlardan dolayı azabı düşünerek gözyaşı dökmesidir. Bu korkuya hepimizin ihtiyacı vardır. Lüzumsuz ve zararlı korkulardan sığınmak için de, stresten bunalımlardan, lüzumsuz korkulardan ve bunun yol açacağı hastalıklardan kurtulmanın yolu da gerçek korkudan geçecektir. Hepimize Rabbimiz... Güzel korku nasip etsin, kendinden hakkıyla korkup haramlardan sakınma, cehennem azabından uzaklaşma gayreti versin. Aynı zamanda cennet ümidini de bizlerden uzaklaştırmasın. Hepiniz bu dua ve temennilerle, hayırlarla kalın, güzelliklerle beraber olun sevgili dinleyicilerim.